Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi ya Rabbil alemin. Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin ve ila cemil enbiyeyi vel murtelin ve ila cemil evliyeyi ve elhamdülillahi ya Rabbil alemin. Rabbimizin ayetlerine cevap vermeye devam edeceğiz inşallah. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam ayetleri okurken veya namazdayken cevap verilmesi gereken bir ayet olduğunda namazın içinde de ayetlere cevap veriyordu. Yani Allah böyle yapacak mısınız? Sorusuna evet ya Rabbi yapacağız diye cevap verildi. İman bunu gerektiriyor. Her ayete mutlaka cevap vermemiz gerekir ki iman etmiş olalım. Allah neyi söylerse söylesin, o ayet neyi ifade ediyorsa o konuda Allah'ın muradını anlamaya çalışırken aynı zamanda ayete cevap da vermemiz gerekir. İnşallah hep beraber böyle yapmaya çalışıyoruz. Bu sadece bu, böyle Ramazan'a ait özel olsun diye bunu yapmıyoruz tabii. Ne zaman bir ayet okusak veya bir ayet bize okunsa hemen gönlümüzün devreye girip o ayetlere cevap vermesi için bunu yapıyoruz. Allah'ı ciddiye almak demek Allah'ın kelamını ciddiye almak demektir. İman etmek demekte aynı şekilde Allah'ın ayetlerine iman etmektir. Allah'ın her vahyine işittik ve itaat ettik deyip gönül itibariyle vermemiz gereken cevabı vermemiz gerekir. İnşallah hep bu hep beraber bunu yapmaya çalışıyoruz. Auud billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müdesir, kum fe'enzir. Ve Rabbeke fekebbir Ey örtüsüne bölünen Ey örtüye bölünen Kalk ve inzar et Kalk kendini tanıt Üstündeki örtüyü at Senin Allah'ın Resulü olduğunu Herkes görsün ve anlasın Üstündeki örtüyü at, herkes senin mümin olduğunu anlasın. Herkes senin Allah'ın yeryüzündeki halitesi olduğunu anlasın. Rabbine itaat ettiğini, Rabbini sevdiğini, ona abd olduğunu anlasın. Rabbini tekbir et. Rabbinin büyüklüğünü üzerinde göster. Öyle bir ol ki öyle bir abdol ki sana bakan senin Allah'a abd olduğunu, Rabbinin büyüklüğünün azametinin karşısında senin evet, teslim olduğunu, bütünüyle arziyetini bildiğini, bütünüyle Rabbine itaat ettiğini görsün. Rabbinin büyüklüğünü üzerinde göster. <gülüyor> Evet. Cevap olarak ne diyoruz? Evet ya Rabbi. Örtümüzü üstümüzden atıyoruz. Ne mevkimizin örtüsü, ne makamımızın örtüsü, ne malımızın, mülkümüzün örtüsü, ne de başka bir örtüyle örtülmüyoruz. Bu örtüleri üzerimizden atıyoruz. Sadece sana av dolmanın örtüsü üzerimizde kalacak. <gülüyor> Bize bakan, bizi gören, senin abdin olduğumuzu görecek ve bilecek. Bunu üzerimizde göstereceğiz Ya Rabbi. Bununla beraber <gülüyor> bu kulluğumuzu ortaya koyacağız. Kulluğumuzla, halimizle, ahlakımızla insanları uyaracağız. Kulluğumuzu ortaya koyarken kulluğa da davet edeceğiz Ya Rabbi. <gülüyor> Seni tekbir edeceğiz. Büyüklüğünü üzerimizde göstereceğiz, aklığımızda göstereceğiz. Konuşurken sözümüzle göstereceğiz. Hayatı yaşarken kul olduğumuzu ortaya koyup senin büyüklüğünü ortaya koyarken vahyine uyacağız. Her emrine işittik ve itaat ettik diye uyacağız ya Rabbi. <Gülüyor> Elbiseni temiz tut. Zahiri elbiseni temiz tut, manevi elbiseni temiz tut. ke fetehir. Kendimizi temiz tutacağız ya Rabbi. Hem zahiri olarak elbisemizi temiz tutarken, manevi olarak gönlümüzü temiz tutacağız. İmanımızdan dolayı giymiş olduğumuz takva elbisesini temiz tutacağız. Onu kirletmeyeceğiz. Her anda sana karşı sorumluluğumuzu bilip gereğini yapmaya çalışacağız. O elbisemizi kirletmeyeceğiz. Kirlenirse tövbeyle, istihbarla onu temizleyip temiz tutacağız ya Rabbi. Her türlü güzel olmayan, hoş olmayan şeylerden hicret et buyurdu. Onlardan kaçın. Biz de onlardan kaçınacağız Ya Rabbi. Sevmediğin her ne varsa bütün çabamızla, gayretimizle, gücümüzün yettiği kadarıyla seni ciddiye alıp her türlü yanlıştan, kusurdan, hatadan, günahtan, şirkten uzaklaşmaya, hicret etmeye, kaçınmaya çalışacağız Ya Rabbi. Hiçbir şeyi asla minnet etmeyeceğiz ya Rabbi. Yaptığımız hiçbir şeyi çok görerek minnet etmeyeceğiz ya Rabbi. Ne ibadetimizi yaparken ne de zahiri olarak bir iyilik yaparken onu çok görerek onu sana minnet etmeyeceğiz ya Rabbi. Bununla beraber kullarına da minnet etmeyeceğiz ya Rabbi. Rabbin için sabret. Ve Rabbi ki Senin için sabredeceğiz ya Rabbi. Nasıl bir sorun, nasıl bir sıkıntı, nasıl bir imtihan olursa olsun mutlaka senin için sabredeceğiz ya Rabbi. Allah sabredenlerle beraberdir buyurdun. Allah sabredenleri sever buyurdun. Bizimle beraber olman için, sevgini kazanmamız için mutlaka senin için sabredeceğiz ya Rabbi. Bizi sabredenlerden eyle ya Rabbi. Cehenneme gidenler kazandıkları her ne varsa onun karşılığında bir rehindir. Ama kitabını sağdan alanlar müstesna. Onlar cennete birbirlerine sorarlar. O kaybedenlerin cehenneme gidenlerin durumu nedir diye. Onları cehenneme gönderen şey nedir? cennetlikler, cehennemliklere sorarlar. Neden cehenneme gidiyorsunuz? Bunu hak edecek, ne yaptınız? Onlar derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Fakirleri, miskinleri doyuranlardan değildik. Bununla beraber, gaflete, yanlışla dalanlarla beraber dalıyorduk. Bu hesap gününü de Yokmuş gibi yalan saydık Nihayet bize Ölüm geldi derler Allah bizi Namaz kılanlarla beraber eylesin Amin. Secde edenlerle beraber eylesin Amin. Fakirleri, miskinleri Doyuranlarla beraber eylesin Amin. Yanlışa, hataya Gafleti daranlarla beraber daranlardan eylemesin. Amin. Din gününü, hesabı yalan sayanlardan eylemesin. Amin. Kabul ettim deyip gereğini yapmayanlardan eylemesin. Amin. Bu hal üzere ölenlerden eylemesin. Amin. O gün şefaatçilerin onlara hiçbir şefaati fayda vermez. Onlara ne oluyor ki? Allah'ın zikrinden onlar yüz çeviriyorlar. Allah'ın zikrinden, Allah demekten, Allah'ın vahyinden yüz çeviriyorlar. Onlar aslandan kaçan yaban eşekleri gibidir. Yaban eşeklerinin aslandan ürkmesi gibi Allah'ın vahyinden, Allah'ın zikrinden ürküp kaçarlar. Ne oluyor onlara öyle? Allah bizi zikrinden kaçanlardan eylemesin. Amin. Vahyinden kaçanlardan eylemesin. Allah'ın yaban eşekleri nasıl ki aslandan kaçıyorsa Allah'ın zikrinden, vahyinden onlar öyle kaçıyor dediği kullarından eylemesin. Amin. Hayır dediği Allah, gerçek şu ki onlar ahiretten korkmuyorlar. Hesaptan korkmuyorlar. Bu Kur'an bir zikirdir, nasihattır. Allah'ın kullarına verdiği öğüttür. Kim dilerse ondan öğüt alır. Allah bizi Kur'an'dan öğüt alanlardan eylesin. Rabbini dinleyenlerden eylesin. Amin. Ahiretten korkanlardan, hesaptan korkanlardan, haşyet duyanlardan eylesin. Amin. Ahiretin hesabını yapıp yaşayanlardan eylesin. Amin. Dünyayı ahiretin tarlası olarak bilenlerden eylesin. Amin. Bunu unutmayanlardan eylesin. Amin. Her anında Allah'ın hesabını yapanlardan eylesin. Amin. Sebi hisme rabikel e'la. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسْسَوَّا وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَا A'la olan Rabbinin ismini zikret, tesbih et. O ki yaratmış ve düzene koymuştur. O ki takdir etmiş ve hidayet yolunu göstermiştir. Sübhane Rabbiyel A'la A'la E'la olan Rabbimiz Sübhan'dır. O yücelet yücesidir. Yüceliği akır ile anlaşılmayandır. akıl ile anlaşılamayacak kadar yücedir. E'la olan Rabbimizi tesbih ederiz. O her şeyi yaratıp her şeyi düzene koyandır. Buna şahitlik ederiz ki Allah her şeyi düzene koymuştur. Bununla beraber her şeye hidayetini göstermiştir. Herkese hidayetini göstermiştir. Peygamber gönderip hidayet göstermiştir. Bununla beraber kitabını, vahyini indirip hidayeti, hidayet yolunu göstermiştir. Dileyen, Rabbine varan bir yol tutsun. Kim? Allah'ın vahyiyle Hayatını yaşarsa, Rabbine varan yolda yürür, Rabbine vasıl olur. Rabbini bilir ve bulur. Rabbinin kendisini tanıttığı gibi bilir, tanır ve onu bulur. Ama ondan kaçanlar hidayeti bulamaz, hidayet yolunu kaybetmiştir. Bizi hidayetinle hidayeti bulanlardan eyle ya Rabbi hidayetine uyanlardan eyle ya rabbi. Amin. Hidayetçilerine uyanlardan eyle ya rabbi. Amin. Seni a'la e olarak bilip senin ismini tesbih edenlerden eyle ya rabbi. Fezekur <gülüyor> <gülüyor> <fazakir> in nivati <nef> zikra. Eğer bu zikir bu Kur'an, bu ayetler fayda verecekse bununla öğüt ver. Bununla onlara hatırlat. Rabbinden harçiyet duyan mutlaka Allah'ın vahyinden öğüt aracaktır. Şakir olanlar da ondan kaçınacaktır. Ondan kaçacaktır. bunun için o en büyük ateşe atılır. Sonra orada ne ölür ne de hayat bulur. Ölüm yok ki ölsün. O zaten yaşamak değil ki yaşasın. Allah bizi Kur'an'ın vahyin üyüdünü dinleyenlerden eylesin. O Ayetlerden üyüt alanlardan eylesin, Amin. gerekeni yapanlardan eylesin. Amin. Allah bizi Allah'tan haşyet duyanlardan eylesin, şakı olanlardan eylemesin. Allah'ın vahyinden kaçanlardan eylemesin. Allah'ın vahyinden kaçtığı için, Rabbini dinlemediği için Allah'ın buyurduğu gibi o en büyüye ateşe atılanlardan eylemesin. Amin. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ Gerçek şu ki, temizlenmiş olarak gelenler felah bulmuştur. Temizlenmiş olan, olanlar felah bulmuştur. وَذَكَرَسْمَ Rabbi hi Rabbinin ismini zikret zikredip namaz kılan da felah bulmuştur. Ama hayır. Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Nefsini teskiye etmek yerine, temizlenmek yerine, Rabbine secde edip namaz kılmak yerine, Rabbinin ismini zikredip Allah'ı zikretmek yerine dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Halbuki ah ahiret hayatı hem bakidir, ebedidir, hem de dünyadan daha hayırlıdır. Bu hüküm hem geçmişteklerin kitaplarında vardır. Bütün kullarım için hükmüm değişmez, aynıdır. Hazreti İbrahim'in, Musa'nın sayfelerinde de bu gene böyledir. Kim nefsini tezkiye ederse, temizlerse kurtuluşa, saadete erer. Rabbini zikredip, Rabbinin ismini zikredip, Allah deyip namazı kılar. Dünyayı ahirete tercih etmez, ahireti dünyaya tercih ederse kurtuluşa erer, kazanır. Yoksa, yoksa ebediyen kaybeder. Ahiretin devamlı olduğuna, baki olduğuna, hem de dünyadan daha hayırlı olduğuna iman edenler mutlaka ahireti dünyaya tercih eder. Bu tercihi yapamayanlar ahireti için bir şey yapamaz. Çabasını, gayretini sarf edip fedakarlık yapamaz. Bu geçmişteki ümmetler için de böyleydi, sizin için de öyledir. Kıyamete kadar bu böyledir. Bizi nefsini teski edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Nefsini şirkten, köfürten, hasetten, riyadan, dünya sevgisinden, nefsin arzuları, isteklerinden temizleyenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Bizi ismini zikredenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Namazı ikame edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Hayatı yaşarken her anda huzurundaymış gibi hayatı yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Ve leyli izâ yahşâ ve nahâri izâ tecellâ ve mâ halaga zikre ve'l karanlığı bürüdüğü zaman geceye andolsun gündüz aydınlığa kavuştuğu zaman gündüze Gündüzün aydınlığına andolsun, olsun, yemin olsun ki Erkeği ve dişiyi yaratana ant olsun Sizin amelleriniz çeşit çeşittir Amelleriniz ne olursa olsun Hangi yolda Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır, çaba gayret sarf ederseniz edin İçinizden kazanmış olanlar, kazanacak olanlar şunlardır. Fe memen a'ta ve Kim takva sahibi olur, Allah'a karşı sorumluluğunu bilir ve verirse. Ve saddaka bil husna. En güzeli de tasdik ederse. Allah'ın vahyinini tasdik ederse. Ona Cevap verirse, işittik ve itaat ettik derse Onu en kolaya müesser kılacağız Onun işini kolaylaştıracağız Ebedi hayatını kazanmaya çalışırken Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşsin diye Çabasını, gayretini sarf ederken Onun işini ona kolaylaştıracağız Bunu nerede yapmaya çalışırsa çalışsın ama kim de cimrilik eder kendini müstahini görürse Allah'ın ver demesine karşılık vermesem de olur deyip kendini müstahini görürse en güzeli de yalan sayarsa yani kabul ediyoruz ama doğrudur. Allah söylemiş doğrudur ama bu zamanda böyle olmaz. Ya da kendini kandırıp gücüm yetmiyor. Yalanlarsa, yalan sayarsa. Tasdik ediyor ama yalan say sayıyor. Evet, kim de en güzeli de yalan sayarsa, ona da işini zorlaştırırız. Kaybetmesin diye önüne engeller koyarız. Kazansın diye. Ama buna rağmen o kaybederse ona ne o topladığı mali fayda verir ne de diğer kazandıkları. O cehenneme yuvarlanırken o mali ona fayda vermez. Muhakkak ki bize düşen hidayet yolunu göstermektir. Muhakkak ki dünya da bizimdir, ahirette bizimdir. Dünyanın ve ahiretin sana ait olduğuna iman ettik ya Rabbi. Hidayet yolunun gösterilmesinin sana ait olduğunu kabul ettik ya Rabbi. Hidayet yolunun o Kur'an'la gösterdiğine iman ettik ve senin vahyine gösterdiğin yola tabi olduk. Kabul ettik ya Rabbi. Amin. En güzeli tasdik ediyoruz ya Rabbi. Amin. Senin kelamın sözlerin en güzelidir kelamların en güzeli en hakidir. Ondan başka kelamından başka doğru bilmiyor, hak bilmiyor, tanımıyoruz ya Rabbi. Bize ikram ettiklerini, ikram etmek için çabamızı, gayretimizi sarf ediyoruz ya Rabbi. Dünyayı ahirete kurban ediyoruz ya Rabbi. Bunun için bize yardım et ya Rabbi. Sana karşı sorumluluğumuzu, takvamızı yerine getirmeye çalışıyoruz ya Rabbi. Bizi en güzeli yalanlayanlardan eyleme ya Rabbi. Duymamış gibi yapanlardan eyleme Ya Rabbi. Kendi kendini kandırıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz deyip seni dinlemeyenlerden eyleme Ya Rabbi. Cimrilik yapıp vermeyenlerden eyleme Ya Rabbi. Kerim olup verenlerden eyle Ya Rabbi. Emrini yerine getirenlerden eyle Ya Rabbi. Seni her şeyden çok, canından çok sevenlerden eyle Ya Rabbi. Bu sevginin, bu imanın gereğini yerine getirenlerden eyle ya Rabbi. Fenzertukum naren teleza. La yaslahu Ben sizi kaynayıp küpüren ateşle uyardım. Cayır cayır yanan cehennem ateşiyle sizi uyardım. Oraya ancak şaki olanlar girer. Eşkıya olanlar girer. Rabbinden kaçanlar ancak oraya girer. Rabbinin vahyinden kaçanlar girer. Rabbinin vahyinden yaban eşeklerinin aslandan kaçtığı gibi kaçanlar oraya girer. Ellezî يُؤْتِمَا لَهُوْ يَتَزَكَّةً O takva ehli ki Allah'a karşı sorumluluğunu bilip yerine getirenler, onlar malını verir ve temizlenir. Onun yanında şükrana layık mükafatlandıracak hiçbir nimet yoktur. Ancak e'la olan, yüceler yücesi olan, Rabbinin cemalini isteyenler müstesna. İllebtiga'e vechhi rabbihil a'la. Rabbinin cemalini isteyip takva sahibi olup malını verenler müstesna. Ancak onlar onların yaptıkları Allah katı kıymetlidir, değerlidir. Şükrana layıktır, nimete layıktır. O takva sahibi olup Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirip malını verip temizlendiği için Rabbinin beşini, cemalini istediği için bu da kendisine verilecek. Allah ondan razı olacak. O da Allah'ın kendisine ikramından razı olacaktır. Rabbinin cemalini istediği için وَلَسَوْفَ يَرْدَ O ona verilecek ve o da razı olacaktır. Yani Rabbinin cemalini müşahede edecek, o da bundan dolayı razı olacaktır. İstediğine kavuştuğu için. Neyin karşılığında bunu alıyor? En güzeli tasdik ettiği için. Takva sahibi olup, malından verdiği için, temizlendiği için, nefsini teske ettiği için, Rabbini her şeye tercih ettiği için. Bizi seni, bizi senin cemalini âla e olan, yüceler yücesi olan cemalini dileyenlerden eyle ya Rabbi. Malını verip temizlenenlerden eyle ya Rabbi. Bizi takva ehli olanlardan eyle Ya Rabbi. Sana karşı sorumluluğunu yerine getirenlerden eyle Ya Rabbi. Hakkı vahyini tasdik edenlerden eyle Ya Rabbi. Senden kaçanlardan eyleme Ya Rabbi. Zikrinden kaçanlardan eyleme Ya Rabbi. En güzeli tasdik edenlerden eyle Ya Rabbi. Cimrilik yapanlardan eyleme Ya Rabbi. Kendini müstahini görenlerden benim ihtiyacım yok diyenlerden eyleme ya Rabbi. İnne Rabbeke lebil mirsat. Muhakkak ki Rabbin Her şeyi gözetlemededir. Her şey onun kontrolü altındadır. Mutlaka muhakkak ki Siz Rabbinizin gözetimi altındasınız. Bizi her an gözetlediğini Unutmayanlardan eyle ya Rabbi Amin. Her an <gülüyor> Huzurunda olduğumuzu Unutmayanlardan eyle ya Rabbi <gülüyor> Ne zaman Rabbi insana Nimet verip ikramda bulunursa Rabbim bana ikram etti der bir imtihan olarak ikramda bulunurken Rabbim bana ikramda bulundu, ikram etti, nimet verdi der. Ne zaman da bir imtihan gereği rızkını kısarsa, daraltırsa o zaman da Rabbim bana ihanet etti der. Evet, beni zelil etti, bana ihanet etti der. Ben bunu hak etmemiştim der. Bizi böyle söyleyenlerden eyleme ya Rabbi. İmtihanın kazanma imkanı olduğunu bilenlerden eyle ya Rabbi. Nimetle... İmtihan ettiğinde gereğini yerine getirenlerden eyle ya Rabbi. Musibetle imtihana tabi tuttuğunda bir kul gibi durup itiraz edenlerden eyleme ya Rabbi. Teslim olanlardan eyle ya Rabbi. Mutlaka o imtihanın arkasında bir nimet olduğunu bilenlerden eyle ya Rabbi. İman edenlerden eyle ya Rabbi. Siz yetime ikram etmiyorsunuz, miskini doyurmayı da teşvik etmiyorsunuz. Mirası halal haram demeden yiyorsunuz, Mari toplamayı çok seviyorsunuz. Kıyamet geldiğinde, arz parça parça olduğunda, Rabbinin melekleri saf saf dizildiğinde, o gün cehennem getirilir, o gün insan düşünür. Artık bu düşürmenin ne faydası var? Der ki, ah keşke hayatımda güzel şeyler yapsaydım, yararlı işler yapsaydım da onu ahirette gönderseydim der. Artık o gün Allah'ın yapacağı azabı hiç kimse yapmaz, Yapamaz. Allah'ın vurduğu bağı hiç kimse vuramaz. Bizi kıyamet günü ya da ölürken, Öldükten sonra pişman olanlardan eyleme ya Rabbi. Yetimleri doyuranlardan eyle ya Rabbi. Fakirlere ikram edenlerden eyle ya Rabbi. Mali toplamayı sevenlerden eyleme ya Rabbi. Ahireti için harcayanlardan eyle ya Rabbi. Keşke ahiret, dünya ahiretim için bir şeyler yapıp gönderseydim deyip pişman olanlardan eyleme ya Rabbi. Ey etminana ermiş nefis. Ya eyühennefsul mutmainne. İrci'i ila rabbike radiyeten merdiyye. Fedkhuli fi ibadiy ve edkhul jannati. Ey Allah ile etminan bulmuş insan, bulmuş hazreti insan. Allah'ın zikriyle, Allah'ın vahyiyle, Allah'ın Aşkıyla, muhabbetiyle itminana ermiş insan. Allah ile mutmain olmuş insan. Rabbine dön. Rabbinden razı olarak, Rabbin de senden razı olarak. Rabbin senden razı olmuştur. Rabbini kendinden, kendinden razı ettin. Çünkü sen Rabbinden razı oldun. Rabbinin sana yaptığı her muameleden razı oldun. Rabbin de senden razı oldu. Her imtihanın gereğini yerine getirdin. Rabbin senden razı oldu. Sen Rabbinden razı olduğundan dolayı. Gir gönlü cennet olan kullarımın arasına. Bizi nefsi itminana ermiş olan kullarından eyle ya Rabbi. Seninle mutmain olan kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Senden razı olan kullarından eyle ya Rabbi. Amen. Razı olduğun kullarından eyle ya Rabbi. Amen. Sana dönen bütünüyle seninle olan kullarından eyle ya Rabbi. Amen. Gönlü cennet olan kullarınla beraber eyle bizi ya Rabbi. Amen. Gönlü cennet olan kullarından eyle ya Rabbi. <gülüyor> ve duhâl leyli izâ seccâ mâ beda'ke rabbuke ve Günün aydınlığına and olsun. Yemin olsun. Sakinliği çöktüğü günde geceye yemin olsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı. وَلَ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَةِ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ Ama bilesin ki ahiret senin için daha hayırlıdır. Rabbin sana mutlaka verecek ve sen razı olacaksın. Rabbin seni razı edecek. Bizi kendisine... Küstüklerinden eyleme ya Rabbi Kendisine darıldığın kullarından eyleme ya Rabbi Kendisine unutulmuş muamelesi yaptıklarından eyleme ya Rabbi Ahiretin dünyadan daha hayırlı olduğuna iman edenlerden eyle ya Rabbi Ahireti dünyaya tercih edenlerden eyle ya Rabbi Kendisine verip razı ettiğin kullarından eyle ya Rabbi Elem yecidke yetimen fe'avva ve vecedveke dalen fe'heda. Rabbin seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş bulup hidayete erdirmedi mi? Ve vecedveke ailen fe'eğna. Seni fakir bulup, yoksul bulup, zengin etmedi mi? Ve emmel yetime fela tekher ve emmel saile fela tenher emma bi nimetin Rabbike fehaddis öyleyse yetimi kahretme isteyeni azarlama Rabbinin nimetini anlat bize hiçbir zaman darılmadığını, darılmayacağını biliyor ve buna iman ediyoruz Ya Rabbi. Amen. Ama Bazen biz sana darılıyoruz. Cehaletimizden dolayı, bilmediğimizden dolayı. Niye arzularımız, isteklerimiz yerine gelmiyor? Ya da niye Rabbimiz bizi böyle imtihana tabi tutuyor diye bazen biz küsüyor ve darılıyoruz ya Rabbi. Bunun için af diliyoruz ya Rabbi. Mahfiret diliyoruz ya Rabbi. Bu bizim aziyetimizden dolayıdır yarabbi. Senin bizim için yarattığın, takdir ettiğin her şeyin bizim için hayır olduğunu biliyor, buna iman ediyoruz ya Rabbi. Eğer farkında olmadan böyle bir yanlışa düştüyse af diliyor, mağfiret diliyoruz ya Rabbi. Sen azim olansın ya Rabbi. Sen azimsin ya Rabbi. Biz aciziz ya Rabbi. Estağfirullah el azim. Elbette ki ahiretin dünyadan daha hayırlı olduğunu biliyor ve iman etmişiz ya Rabbi. Ama bazen dünyaya daldığımız oluyor ya Rabbi. Ahireti unutup sanki sadece dünya hayatı varmış gibi konuştuğumuz, düşündüğümüz, yaşadığımız, çalıştığımız oluyor ya Rabbi. Bunun için af diliyor, mahfret diliyoruz ya Rabbi. Ahireti dünyanın önüne, üzerine koyacağımıza söz veriyoruz Ya Rabbi. Bunu böyle yaptığımızda bize verip bizi razı edeceğine iman ettik Ya Rabbi. Öyle müjdeliyorsun, öyle vahyetmişsin. Buna iman ediyoruz Ya Rabbi. Senin bizden razı olman bizim için her şeyin önünde ve üzerindedir Ya Rabbi. Nefsimiz razı olurken tercih ettiğimiz sensin ya Rabbi. Senin rızandır ya Rabbi. Senin dostluğundur ya Rabbi. Senin cemalindir ya Rabbi. Kimi yetim, desteksiz bulursak, barındırmak için çabamızı, gayretimizi sarf edeceğiz ya Rabbi. Nasıl ki sen bizi barındırdınsa, bizi büyüttünse, yarattınsa, büyüttünse, yetiştirdinse biz de elimizden geldiği kadarıyla öyle yardımcı olacağız inşallah ya rabbi. Nasıl bize yolu gösterdinse, hidayete erdirdinse biz de aynı şekilde hidayete erdirmeye çalışacağız ya rabbi. Amin. peygamberinle, peygamberin hayatıyla, güzelliğinin tecellisiyle hidayete vesile olmaya çalışacağız ya rabbi. Amin. Hiç kimseyi azarlamayacağız Ya Rabbi. İsteyeni azarlamayacağız Ya Rabbi. Soranı azarlamayacağız Ya Rabbi. Yolu göstereceğiz Ya Rabbi. Nimetlerini anlatacağız Ya Rabbi. İhsan ettiğin, ikram ettiğin her nimeti anlatacağız Ya Rabbi. Şükretmek için, hamd etmek için, seni tesbih etmek için, tekbir etmek için, tevhid etmek için, her nimetini anlatacağız ya Rabbi. Hamd ettiğimiz, övdüğümüz bir tek sensin ya Rabbi. Elemneşerle Göksünü biz genişletmedik mi? Yükünü senden kaldırmadık mı? O yük senin belini bükmüştü. Yükünü kaldırıp şanını yüceltmedik mi? Fe inne meal usru yüsren, inne meal usru yüsra. Fe iza feragte fenseb ve ilâ rabbike feragat. Her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır, ama mutlaka bir kolaylık vardır. Sen herhangi bir işi bitirip tamamladığında yeni bir işe koyul, Rabbine rağbet et, Rabbini dile, Rabbini iste. وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ Sen Rabbine rağbet et, sen Rabbini iste. Rabbinin rızasını iste. Dostluğunu iste. Cemalini iste. Bunun için çabani, gayretini sarf et. Bir işi yapıp bitirdikten sonra yeni bir işe koyul. Rabbinin rızasını, cemalini isteyip Rabbine rağbet et. Evet ya Rabbi. Göksümüzü genişleten sensin. Bunu iman ile, muhabbetinle genişleten sensin ya Rabbi. Yükümüzü bizden Alan sensin ya Rabbi. Eğer iş bize kalırsa bütün dünyanın yükünü kendi sorumluluğumuzu yüklenir. Bunun altında eziliriz, ezilirdik ya Rabbi. Ama biliyoruz ki mülkün sahibi sensin. Dünyanın da ahiretin de sahibi sensin. Bize düşen sadece kulluğumuzu yapmaktır. Kul olmaktır. Onun için yükümüzü alan sensin ya Rabbi. Eğer yükü üzerimizden almasaydın iman ile sana teslimiyetle yükümüzü üzerimizden almasaydın bu yük belimizi büker altında ezilirdik ya Rabbi. Bu yükü üzerimizden alırken imanla şereflendirdin ya Rabbi. Sana teslimiyetle, sana tevekkülle bizi şereflendirdin ya Rabbi. Şerefimizi yükselttin ya Rabbi. Mutlaka her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ama mutlaka bir kolaylık vardır ki hayatı yaşarken buna tekrar tekrar şahit olduk ya Rabbi. Vahyine iman ediyoruz, vaadine iman ediyoruz. Hangi zorluk olursa olsun onun peşinden bir kolaylığın geleceğine iman ettik ya Rabbi. Çünkü bu vaadi veren sensin. Biz de iman ettik, hayatı yaşarken de tekrar tekrar buna şahit olduk ya Rabbi. Rağbetimiz sanadır ya Rabbi. İstediğimiz sensin ya Rabbi. Hangi işi yaparsak yapalım derdimiz senin rızandır ya Rabbi. Senin dostluğundur ya Rabbi. Senin sevgindir, senin muhabbetindir ya Rabbi. Gönlümüzü senden başka tarafa çevirme ya Rabbi. Ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken seni zikredenlerden eyle ya Rabbi. Seni unutmayanlardan eyle ya Rabbi. Bizi bir an bile gaflette eyleme ya Rabbi. Seni unutanlardan eyleme ya Rabbi. Kendisine unutulmuş muamelesi yapanlardan eyleme ya Rabbi. <gülüyor> Yaratan yarattığını bilmez mi? Elbette ki en güzel bilen yaratandır. Yarattığını en iyi bilen, en iyi tanıyan onu yaratandır. Gücünün neye yettiğini bilendir. Kendisine en faydalı, en hayırlı, her neyse en iyi bilen gene onu yaratandır. Hem dünyası hem ahiretli için. Kendisine her ne gerekiyorsa onu ikram eden gene, onu herkesten çok seven, onu yaratan Rabbidir. Buna iman ediyoruz. Rabbimiz bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, onun hayır olduğuna, onun rahmet olduğuna, Rabimizden olduğundan dolayı ona iman ediyor, onu kabul ediyoruz. Asla ona itiraz etmiyoruz. Bizi itiraz edenlerden eyleme ya Rabbi. Sen biliyorsun ki bizim istediğimiz sensin ya Rabbi. Senin rızandır ya Rabbi. Bizimle beraber olanlar da ya Rabbi. İstediğimiz senin dostluğundur ya Rabbi. Senin cemalindir ya Rabbi. Bu dünya hayatında nasıl bir muamele olursa olsun biliyoruz ki o fanidir, o geçicidir. O mutlaka biter. Ama ebedi bir hayat bizi bekliyor. Huzurunda hesap vermek bizi bekliyor. Bunu biliyoruz Ya Rabbi. Onun için bizi huzurunda mahcup eyleme Ya Rabbi. Huzurunda kaybedenlerden eyleme Ya Rabbi. Onu huzuruma getirmeyin kulluğunu kabul etmedim, imanını kabul etmedim dediğin kullarından eyleme ya Rabbi. Amin. Kendi nefsinin havasına tabi olup seni dinlemeyenlerden eyleme ya Rabbi. Amin. Ben doğruyu biliyorum deyip senin vahyinden, kaçanlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Senin ipine sımsıkı sarılanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Onu bırakmayanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Onu bırakınca onun bir feraket olduğunu bilenlerden Anlayanlardan eyle ya Rabbi. Hayatımızı Kur'an ile, vahyinle yaşamayı ikram eyle ya Rabbi. Hayatımızı Kur'an ile yaşarken sonlandıran kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Bizi canlı Kur'an eyle ya Rabbi. Amin. Bizi Resulullah Efendimiz'e tabi olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Hayata, dünyaya, ahirete O'nun gibi bakanlardan eyle ya Rabbi. O hayatı, dünya hayatını nasıl anladıysa bizi de öyle anlayanlardan eyle ya Rabbi. O'na emrin gereği tabi olanlardan eyle ya Rabbi. Gönlünü O'nun gönlüyle birleştirip O'na tabi olanlardan eyle ya Rabbi. Gönlümüzü O'nun gönlü gibi eyle ya Rabbi. Nasıl ki O azim bir ahlak üzereydiyse, nasıl ki alemlere rahmet ediyse... Bizi de azim bir aklak üzere eyle ya Rabbi. Bizi de çevremize bulunduğumuz, ulaştığımız her yere rahmet eyle ya Rabbi. Rahmetini üzerimizden ikram eyle ya Rabbi. Hidayetini üzerimizden ikram eyle ya Rabbi. Nimetini üzerimizden ikram eyle ya Rabbi. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Bizi nefsini teşke edenlerden eyle ya Rabbi. Nefsini temiz edenlerden eyle ya Rabbi. Nefsinin cimriliğinden kurtulanlardan eyle ya Rabbi. Verenlerden eyle ya Rabbi. En güzeli tasdik edenlerden eyle ya Rabbi. En güzeli yalanlayanlardan eyleme ya Rabbi. Cimrilik yapanlardan eyleme ya Rabbi. Dünyayı ahirete tercih edenlerden eyleme ya Rabbi. Dünyayı, nefsinin arzusunu, isteğini sana tercih edenlerden eyleme ya Rabbi. İşitmemiş. Anlamamış gibi yapanlardan eyleme ya Rabbi. Kendi kendini kandıranlardan eyleme ya Rabbi. Bin sefer işittiği halde işitmemiş gibi yapanlardan eyleme ya Rabbi. Bu gazaba uğrayanlardan eyleme ya Rabbi. Bizi seni dinleyenlerden eyle ya Rabbi. İtaat edenlerden eyle ya Rabbi. Senin vahyini sevenlerden eyle ya Rabbi. Allah hepinizden razı olsun. İnsan duadan ibadettir. Dua. İnsanın duadan başka hiçbir gücü yoktur. O sadece duadır. Çalışırken de o onun değil duasıdır. Allah'ın buyurduğu gibi dünyada Allah'ındır, Allah Dünya de Allah'ındır. Dünyada bizim ahiretlerimizin belirleri. Bize düşen duamızı doğru yapmaktır duamızı yaparken Rabbimizi istemektir. Eğer onu kazanırsa, Rabbimize rağbet ederse, onun rızasını, onun sevgisini kazanırsa kazanamadığımız hiçbir şey kalmaz. Ama onu kazanamazsa kazandığımız hiçbir şey olmaz. Sadece kendi kendimizi kandırmış oluruz. Bir insanın kendini böylesine anlayabilmesi de büyük bir maharettir. Büyük bir eğitimi, eğitimden geçmiş olmak gerekir ki insan kendini böylesine sandıraldığı Ama Allah davet ediyor, peygamberi davet ediyor. Bir de İblis de şeytan da davet ediyor. Şeytanlar da davet ediyor. Başka yol yok. Ya Rabbinin davetine icabet eder. Nebileri, Resulleriyle beraber olursun. Allah'ın vahyiyle beraber olursun. Ya da de şeytanlarla beraber olursun. Herkes fikrine bakmalıdır. Fikri neyse olur. Zikri neyse o zikrettiğin peşinden koşuyor. Hayatını ona kurban etmiştir. Allah kısacık bir hayat takdir etmiştir. Onun için, kazanması için, eğer Allah'tan, Allah'ın rızasından başka bir şeyin peşinden koşuyorsa, hoşlu ne olursa olsun, bu dünya olabilir, bu para olabilir, mal olabilir, bu bir mevki makam olabilir. Bu kendi kendini kandırıp ya da şeytanını kandırıp ben devlet kuracağım diyebilir. Ben şunu istiyorum diyebilir. Bizim derdimiz şudur diyebilir. Eğer Allah'tan başka bir şey istiyorsa o kaybetmiştir. O Allah'a iman etmemiştir. Allah onun imanını kabul etmez. Şirkin karıştırığı imanı kabul etmez. Onlar imanlarına şirki karıştırmadan iman etmezlerdir. Ya Allah'ı kabul edersin, ya etmersin. Son nefeste bu iki şık arasında kalır, tercih yapmak zorunda kalırsın. Hayatı yaşarken, eğer Allah'ı kabul etmedin, her şeyi önüne ve koymadınsa, Rabbim Allah'tır demedin hayatını ona kurban etmedinse, nefsini ona kurban etmedinse, dünyayı ona kurban etmedinse, kim ne söylerse söylesin, nereye davet ederse etsin, Oru Allah'a, Allah'ın vahyine kurban etmezse Allah seni huli olarak kabul etmez. Çünkü neyin peşinden koşuyorsan onu seviyorsun. Neyi seviyorsan hayatını onun yolunda kurban ediyorsun. O senin radindir. Bu herkes için böyledir. Yok namazımızı kılıyoruz işte bak böyle de yapıyoruz, şöyle de yapıyoruz. Allah senin imanı kabul etmemiş. Senin Allah'a iman etmemişsin. İmam Allah'ın hakkıydır. Kulun Allah'a iman etmesi Allah'ın kulu üzerindeki hakkıdır. Kim Allah'a hakkını teslim etmezse Allah'ın kulu olamadı. Allah onu kulu olarak kabul etmez. Her şeyden çok sevilmek Allah'ın hakkıdır. Her şeyden, herkesten çok itaat edilmek O'nun hakkıdır. Ciddiye arınmak, onun hakkıdır. O yaratmış. Kendinden yaratmış. Zatıyla, sıfatıyla tecelli edip yaratmış. Varlıkta o durduruyor, Rızkı o veriyor. Ebedi bir hayatı ona o hazırlamış. O söz hakkı olmasın. Söz hakkına sahip olmasın. Söz hakkını başkasına verir. Nasıl seni kullar olarak kabul etsin? Üç günlük dünyaya aldan. Üç kuruş için akiletini istat. İnsan bu kadar küçülmemeli Bu kadar kendini hakikaten basite almamalıydı. Kendini satarken herkes Allah satıyor. Ne buyurdu? Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Allah marını sana emanet olarak verdiğim marını emanet olarak verdiğim canını bana sat. Karşılığında sana cennet var. Cemalullah var. Yok sen kendini bunun dışında bir şeye satarsan bedavaya satmışsın demektir. İsterse bütün dünya senin olsun, bütün Avrupiler makamlar, bütün memleketler senin olsun da onları ya Bedava sat, Çok ucuza sattın, bedava sattın. Geçici, fani bir şeye sattın ki kendi kendine en büyüğünü yaptın demektir. <gülüyor> Möminin bölünce bir duruşu olmalıdır gönül itibariyle. Allah'a döndü mi başka tarafa dönmemelidir. Allah müminleri anlatırken öyle buyurdu. Evet, i̇man ettikten sonra asla şüpheye düşmeyen, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerdir dedi müminler. Bir kere Allah'a döndü mi başka tarafa dönmemen lazım. Hata işlemek, kusur işlemek, yanlış yapmak, günah işlemek beşeri bir durumdur. Söylediklerim bununla ilgili değildir. İmanla ilgilidir. İman. Allah'ın hakkıyla ilgilidir. Sen Allah'ın hakkını teslim etmedinse ben hiç kimseye haksızlık etmedim de herkese hakkını teslim ettim de. Yapamazsın onu zaten. O hiçbir mana ifade etmiyor. Sen seni yaratan Rabbine karşı eğer nankörlük yaptınsa onu kendinden perdeledinse, onun söylediğini, vahyettiğini ciddiye almadınsa, onun peygamberini ciddiye almadınsa, yani ne yapmışsın? Bir kul olarak, bir insan olarak ne yapmışsın? En büyük nankörlüğü yapmışsın bir kere. Mesela ne diyor? Kul hakkı ile gelme, ne ile gelirsen gel. Biri ölüyor, bakıyorsun diyor, kimseye zararı yok. Diye. Kimseye zararı yok sanki cennete gidecekmiş gibi. Ya da hiç haram yemiyordu, çok böyle dikkat ediyordu. Bakacağız haram yemek neymiş? Ben örnek vermiştim daha önce, söylemiştim. Bir, yeri, bir yerde bir kuyu kazacağız. Farz edip gidip ücret karşılığında o işi yapacak birilerini alıp getirsek şurayı kaz desek akşam geldiğinde sana ücretini ödeyeceğim. Oraya bırakıp gitsek geri geldiğimizde söylediğimiz yeri kazmasa başka bir yeri kazmışsa şimdi o ücreti hak etti mi? Başka yeri kazmış. Bir de üstüne bir de iş çıkarmış. Orayı kapatmak zorundayız. Orayı yine kazmak zorundadır. O ücret ona helal midir? Haramdır değil mi? Söylenen işi yapmamış. Bir de zarar vermiş. Başka yeri kazmış çünkü. Her bir mahlukat için böyledir. Her şey yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder demek sebehe akti. Her şey Rabbinin kendisine gösterdiği yolda akıyor. Onu ne için yaratmışsa vazifesini yapıyor. Güneşe aydınlat dedi, ısıt dedi, yerli yerine koydu. Onun bir de hareketi var. Dünyaya sen de etrafında dön, şu güneşin de etrafında dön. Hep beraber bir de böyle bir yürüyün bakalım. Emir almış. Dünya dönmese tesbihini yapmamış olur. Buna beraber, ayrıca bir tesbihi var, o ayrı şey. İnsana ne dedi? Seni bana halife olasın diye yarattım, bana ayna olasın. Senin üzerinde güzelliğimi görmek istiyorum, isimlerimi görmek istiyorum. Bunların hepsini senin hizmetine vermişim. Hadi, buyur sana Peygamber, buyur sana kitap, hadi yap bakalım. Rızkını da ben veriyorum. Zahiri, manevi rızkını ben veriyorum. Seni varlıksa da ben tutuyorum. Senin vazifen de kulluk yapmaktır. Kulluk deyince aşıklık yapmaktır. Aşıklık. Aşıklığını göster. İmanını göster. Tavrını ortaya koy. Seni imtihana tabi tutarken senin imanını ölçüyoruz. İmanın artsın diye. Allah'a muhabbetin artsın. O Allah'ın isimleri üzerine tecelli etsin diye imtihana tabi tutuyorum. İspatla imanını. Eğer biri kulluk yapmazsa, onun varlığı haramdır, varlığı. Yediği, içtiği değil, kazandığı değil. Onun varlığının kendisi haramdır. Müşrikler necistir dedi Allah. Pisliktir dedi müşrik. Allah'a şirk koşanlar necis, pisliktir dedi. Şimdi pislik, helal mal yiyormuş. Ne kıymeti var? Adamın kendisi pislik. Önce temiz olmak gerekir. Allah temiz olmaya davet etti. Dedi ya. Tembihlenenler kurtuluşa erer. Saadete erer. ile temizlenmesi gerekir? İman ile, aşk ile. Başka temizlik yok. Şirki ancak iman temizler. Ancak muhabbet. Allah'a aşk temizler. Önce temizlenmek lazım. Allah'ın muradını... Üzerimizde gerçekleştirmemiz lazım ki ondan sonra yedığımızı içtiğimiz helal olsun. Kendisi pisliğe gömülmüş, yani lağımın içindedir. Bana bir buradan bir şey saçıramazsın, pistir o. Sen lağımın içinde seni haberin yok. Sen şirke gömülmüşsün. Sen Rabbinin hakkını takdir edememişsin. Seni yaratan o, varlıkta durduran o, rızkı veren o, sen ona bir, da, bir sefer teşekkür etmeyi becerememişsin. Hangi haktan söz ediyorsun? Hangi haktan bahsediyorsun? İmanı olmayan biri, bütün güzellikleri yaparsa, cennete gider mi? Gitmez. Kendiniz zulmetmiş. Onun için. Önce iman. Herkesin kendine dönüp bakması gerekir. İmanım var mıdır, yok mudur? Ben Allah'ı ciddiye alıyor muyum, almıyor muyum? Rabbimi dinliyor muyum, dinlemiyor muyum? Aciziyet başka bir şey. Hepimiz aciziz. Elimizden geldiği kadarıyla. Çabamızı, gayretimizi sarf ediyor muyuz, yetmiyor muyuz? Söyledim. Mesele Rabbimizi ciddiye almak. Bunun için elimizden geleni yapmaktır. Düşünce, tövbe edip, istiğfar edip ayağa kalkmaktır. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum demektir. Benim istediğim sensin, senin rızandır, ebedi hayatımdır demektir. Bunun için de biraz çaba gayret sarf edip kıpırdamaktır. Kendi kendimize bahane üretmek değildir. İnsanlarla uğraşmak değildir. Başkalarının hatasıyla, kusuruyla, günahıyla uğraşıp, bahane arayıp, kusur bulmak değildir. Bu iş Allah'ın işi. Bizim işimiz değil. Hesaba çekecek olan O'dur. Aranızda hüküm verecek olan benim dedi. Sen bırak o hükmü ben veririm dedi. Ne zaman siz huzura geldiniz, kim doğru yapmış, kim yanlış yapmış, kim haktadır, kim batıldadır? Hükmü ben veririm dedi. Aranızda Allah hüküm verecek dedi. Merak etme dedi sen. Sen yoluna bak. Sen yürümene bak, sen koşmana bak, sen kazanmana bak diyor. Sonra benim kullarıma niye karışıyorsun diyor. Yani kime nasıl muamele edeceğimi sana mı soracağım? Sen yani işten kulluğunu yap diyor. Rabbimizi dinlemeyince, onun vahyini anlamayınca kendi kendimize din üretmişiz. Kendi kendimize iman üretmişiz. İman. Böyle olursa iman vardır. İnanırsa iman vardır. Ayetleri onun için okuyoruz. Onun için ayetlere cevap veriyoruz. Cevap. Elbette ki birkaç kelimeyle veriyoruz ki nasıl cevap verilmesi gerekir onun devamı vardır. İsterseniz bir ayet, yarın bir ayet okuyayım Sonuna kadar tek o bir ayete cevap vereyim. Nasıl cevap verilmesi gerekir onu anlatmaya çalışıyorum çünkü burada. Ayetler üzerinde tefekkür de böyledir. Ayetleri okuyunca Rabbin de, Rabbin seninle de konuştu demez onu cevap veriyorsun. Hayatımızın böyle olması gerekir. Evet. Allah bizi, kendisini ciddi alanlardan eylesin. Kendisini dinleyenlerden eylesin. Hakkını teslim edenlerden eylesin. Onlar Allah'ın hakkını takdir edemediler buyurdu. Allah bizi, hakkını takdir edenlerden eylesin. Allah'ın hakkını teslim edenlerden eylesin. Kulluğunu kabul edip Rabbinin azametini, kibriyasını kabul edenlerden eylesin. Haddini aşıp Allah'ın işine karşı anlardan Allah'ın kullarının hesabını görenlerden eylemesin. Dünyayı ahirete tercih edenlerden eylemesin. Rabbim Allah'tır deyip Allah yolunda koşanlardan eylesin. Rabbine hicret edenlerden eylesin. Rabbine koşanlardan eylesin. Rabbine firar edenlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun.